onların e, işte tabiat kanunları, şunlar bunlar bile sığındıkları şeyin aslında Kur'an-ı Kerim tam tamı tamı örtüştüğünü gösterdiğiniz zaman Kur'an'a inanma mecburiyetleri doğacak, sistemleri çökecek. Onun için adam haklı yani, sen sistemlerini çöker diyorsun adamları. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.